Önceki الله الحمد الله فلا الله بعد son dersimizde Allah'ın izniyle en son gizli davet döneminin bazı özelliklerini kendi kıt bilgimizle anlatmaya çalıştık ve olayı noktaladık. Yani gizli davet döneminin anlatılabilecek özellikleri bunlardır dedik ve olayı noktaladık. Bugün inşallah eğer Allah kısmet ederse ve bugünden sonraki derslerimizde birkaç ders olmak üzere açık davet dönemi yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlara açık davetle gelişi ve insanlara açık bir şekilde her yerde uyarmaya başlayışı ve bu davetin özelliklerini anlatacağız. Tabii konuya başlamadan önce arkadaşlar ben dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Şu anda bildiğiniz gibi İslami cemaatler veya İslam adına sahada çalışanlar hepsi daveti ilan etmiş vaziyetteler. Öyle değil mi? O zaman bu dönem bizi daha fazla ilgilendiriyor. Yani bugün mesela serdi çalışmalardan tutunca cemaat çalışmalara, vakıfsal çalışmalara hepsi daveti ilan etmiş vaziyetteler. Herkes kimin ne olduğunu, isminin ne olduğunu, neye çağırdığını biliyor. O zaman şu anda genel olarak yeryüzünde yani İslam adına çalışanlar genelde gizli açık davet dönemini yaşıyorlar veyahut da açıktan insanları davet ediyorlar. Ondan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dönemde ne yaptığını, nelerle karşılaştığını, kimlerle ne konuda nasıl mücadele geçtiğini arasında anlamak lazım ki bu dönemde davetin ana ruhunu anlayabilelim. Tabi buna gelmeden önce arkadaşlar şöyle bir mukaddime de yapmak istiyorum ben bu konuya girişte. Yani açık davet dönemine girişten önce. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın son dönemlerinde İslam en izzetli dönemlerini yaşadı. Yeryüzünün birçok yerine İslam yayıldı ve İslam neredeyse birçok yere hakim oldu açıktan. Birçok yere giremese de hak İslam'ı istiyordu, daha yöneticiler İslam'a girmeyi kabul etmiyorlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ve örnek halifeler dediğimiz dört halifeden sonra, Hulefayi Raşidinden sonra İslam yine aynı şekilde... İslam yine aynı şekilde İslam yine aynı şekilde bayağı kuvvetliydi fakat sulta bazı zalimlerin eline geçmişti Emevilerde olduğu gibi, Abbasilerde olduğu gibi onlardan sonra gelenlerde olduğu gibi ve Osmanlıların döneminde olduğu gibi fakat sonuçta İslam izzetliydi yani Müslümanların ve İslam'ın bir devleti, bir halifesi ve bunların dünyada yaptırım gücü vardı öyle değil mi? Fakat bundan daha sonraki dönemlerde özellikle birinci, ikinci dünya savaşlarından sonra dünyanın dengeleri değişince bazıları işte özellikle Yahudiler tarih boyunca kurmuş oldukları planları tahakkuk ettirince yani yeryüzünde bunların tarih boyunca var oldukları müddetçe uzun emelli planları vardı. Bu savaşlar sayesinde bunları yerine getirme fırsatı buldular ve ne oldu? İslam ümmeti bütün izzetini kaybetti. En son düşüş noktası da Osmanlı'nın düşmesiydi. Osmanlı düşünce zaten artık İslam'ın hiçbir izzeti, hiçbir kerameti kalmadı. Biliyorsunuz Osmanlı ana merkezi de her ne kadar dalı buca büyük olsa da Türkiye ydi. Ve Türkiye'de hiç görülmemiş tam bir layık sistem kuruldu. Yani böyle bir kere de hilafeti yıkıp yerine çok böyle güzel planlanmış bir layık devlet kuruldu Tabii bu layık devlet kurulduğu zaman ilk başta burada ve bütün dünyada Müslümanlar bir şey yapamadılar. Çünkü çok zor bir dönemdi. Mesela Türkiye'yi düşünün. Sadece ben kendi bizim doğuyu biliyorum. Bir günde 50 tane alimi idam etmişler. Yani bir günde 50 tane alimin idam edilmesi istiklal mahkemelerinde Şehzade ile beraber bir bölgenin yok edilmesi demektir. 50 tane alim ne demek anlayabiliyorsunuz yani? 50 tane önderi toplumdan kaldırmışlar, götürmüşler. Tamamen cahil bir toplum kalmış. Ve aynı şekilde diğer bölgeleri düşünün. Tabi böyle olunca uzun bir süre Müslümanlar hareket sahası yoktu Müslümanlar için. Müslümanlar bayağı bir durakladılar. Öyle değil mi? Daha sonradan yavaş yavaş İslami sahaya bazıları çıkmaya başladılar. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş, yavaş. ta 80'lerden sonra artık özellikle İran İnkılabı'ndan sonra, İran'da devrim olduktan sonra insanlar bundan da etkilendiler. Demek ki devrim yapılabiliyormuş dediler ve dünyada ciddi manada bir hareketlenme başladı. Seyit Kutub'un kitaplarının girmesi, Mevdu dini kitaplarının girmesi ve Arapça kitapların Türkçe'ye tercüme edilmesi... Ayrıyeten başka böyle cihadi sahada bulunmuş Abdullah Azam ve diğer alimlerin kitaplarının tercümesiyle ne oldu? Dünyada ciddi bir hareketlenme başladı. Ve bunun temelini de hemen hemen, tepsini değil de hemen hemen ihvan-ı müslimin üstlenmişti. Yani ihvan-ı başlatmış olduğu hareketle Mısır'da dünyaya darlandı, budaklandı ve ayrıldı insanlar. İşte cihadi düşünenler ihvandan çıktı, tekfirci olanlar ihvandan çıktı, selefi olanlar ihvandan çıktı. Bayağı bir ihvan kendi arasına kollara bölündü ve bu fikirler dünya ülkelerine girmeye başladılar. Dünya ülkelerine girince şimdi bu insanlar birinci alanda Kur'an ve sünneti anlamadıklarından dolayı Tercübeler aracıyla Kur'an ve sünneti anlamaya çalıştılar Ve böyle olunca da herkes kendi anladığı kadarıyla bir menheş koydu ortaya Bir hareket metodu koydu ortaya öyle değil mi? Bu koymuş oldukları hareket metodu mesela biz kendi bölgemizi ele alalım Ve emin olun dünyada da hemen hemen hepsi böyledir Koymuş olduğu hareket metodlar genelde 3-4 aşamadan oluşuyor yani birincisi parlamentoya girme metodu, siyaset yoluyla İslam'a hizmet etme metodu. Bu insanlar düşündüler, dediler neden Müslümanların izzeti yok? Çünkü devletlerde hep işte e, layık olan insanlar var. Bir eğer bu parlamentolara gidersek, meclislere gidersek, Müslümanların orada sözcüleri olursa dediler, bu şekilde ne olmuş olur? Bu şekilde Müslümanların biraz da olsa sözü bazı yerlerde geçmiş olur dediler. Ve Cezayir bunun en güzel örneği, yüzde neredeyse yüzde yüz, yani yüzde doksanın üstünde oy aldılar bu insanlar... Ama şeriatı getireceğiz diye başa gelir gelmez askeriye darbe yaptı bunları ne yaptı askeriye bunları yok etti götürdü. Türkiye'de mesela vefak döneminde geldiler özellikle bunlara müsaade ettiler devletin ekonomisi biraz düzeldi. Bunların eliyle başörtüsünü yasakladılar bunların eliyle çok ilginç kanunlar çıktı ve bunları diskalifiye ettiler. Daha sonra yine mesela halka böyle çok sıktılar artık halk bunaldı. Bunlar gibi olan başka birini getirdiler. Şu anda olan başa getirdiler. Öyle değil mi? Bu da ne yaptı? Devleti iktisadi olarak, ekonomik olarak, ilişkiler, siyasi ilişkiler olarak baya bir ilerletti. Fakat İslam'a dikkat ederseniz hiçbir fayda yok. Yani dün hapiste olan Müslümanlar bugün gene hapisteler. Dün Guantanamo'ya teslim edilen Müslümanlar bugün gene Guantanamo'ya teslim ediliyorlar. Öyle değil mi? Dün işki haramdı bugün, işki helaldi bugün gene işki helal. Dün zina helaldi bugün gene zina helal. Bilakis devlette ne var? Avrupa'ya girme adı altında daha beter Allah'ın haram kıldığı her şeyin yayıldığını görüyoruz. Ve aynı şekilde bu insanların birçoğu ilk başta iyi niyetlerle buraya girmiş olabilirler. Öyle değil mi? Fakat girdikten sonraki hallerine bakın. İslam'daki dostluk ve düşmanlık dediğimiz olay akidenin en temel meselesi. Peygamberimiz Ebu e diyor ya, biliyor musun imanın en sağlam korku nedir ya Ebu Zer? O da diyor Allah ve Resulü daha iyi bilir. O da diyor Allah yolunda sevmek ve Allah yolunda insanlara buğz etmektir. Allah yolunda insanları dost tutmak, Allah için insanlarına ne yapmaktır? Düşman edinmektir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Hatta bunlarda hal öyle bir aşamaya geldi ki bu iş benim dünyadaki en iyi arkadaşlarımdan biridir. Yani bunu İslam adına İslami sahada çalıştığını iddia eden bir insan söylüyor. Öyle mi? Bush benim en şeyde, Bush benim dünyada en sevdiğim en iyi arkadaşlarımdan biridir dedi. Ve bu parlamento fikri veya siyaset fikri İslam'daki vela ve bera akidesini eritmekten başka Müslümanlara hiçbir fayda vermedi. Ve biliyorsunuz daha önceki dersimizde de değinmiştik, hakimiyet Allah'ındır İslam'da. Toplum cahil olan toplum, bunları başta görünce sistemi İslam sistemi sanmaya başladı. Yani sanki artık İslam gelmiş gibi bir rahatlık insanlara çöktü. Ve bu sistemi benimsemeye başladı insanlar. Öyle değil mi? Bunlardan bir öncekilerle, bunlardan bir sonrakilerle, bunlardan daha daha önce Adalet Partisi'yle insanlar sanki sistemi ne olarak görmeye başladılar? Sistemi İslami bir sistem olarak görmeye başladılar. Bunların Müslümanlara getirmiş olduğu zarar neydi? Bunların Müslümanlara getirmiş olduğu en büyük zarar da buydu. Ve şöyle dikkatli ve dakik ince bir şekilde olayı incelediğiniz zaman bu menhecin İslam'a hiçbir fayda vermediğini göreceksiniz. İkinci meneç arkadaşlar yani İslami sahada İslam adına çıkanların en belirgin menheçlerinden biri hoşgörü menheci şimdi bunlar kendilerinden önceye baktılar bu hoşgörüyle ortaya çıkanlar dediler ki bizden öncekler biraz aşırıydılar işte mesela savaş insanları ciddiye bağlıyorlardı böyle olmaz dediler ne yapmamız lazım dediler herkese hoşgörü ve adalet ilkesiyle yaklaşıp İslam'ı her yere ulaştırmamız lazım dediler yani ilk din, dinlediğimizde ilk kula hoş geliyor fakat işin içeriğine ve işin son boyutunun bunlarının hale getirdiğine baktığımız zaman çok feci ve fazi olaylar var olsa yani. Bu insanlar başta dediler? Herkese hoşgörü dediler. Öyle değil mi? Bakın dikkat edin şeytan önce bunlara amellerini süslü gösterdi İslam adına. Sonra bunlarla nereye kadar geldi bu menheşte? Herkese hoşgörü dediler. Herkese adalet dediler. Ondan sonra başladılar insanlara herkese güzel güzel anlatmaya. Daha sonra şeytan bunlara dedi ki, şimdi biliyorsunuz şeytan kendi dostlarına vahy ediyor. Ve inne'ş şeyâtîne le yuhûne ilâ ulü'âihim. Şeytanlar kendi dostlarına vahy ederler diyor Allah ayette. Dedi ki tamam bunlar böyle de bu Yahudi ve Hristiyanlar ne olacak peki? Ya nasıl Yahudi ve Hristiyanlar ne E bunlara da İslam mı gitmesi lazım dedi. E peki İslam nasıl gider bunlarla? Bunlara dinler arası diyalogla gider. Öyle değil mi? Şimdi ben seninle dinler diyalog kuracağım. Mesela sen diyelim ki siz sen demeyeyim de normal bir şahıs, diyelim ki bu adam kafir. Ben bununla diyaloga geçeceğim. Şimdi ben buna kafir dersen bu adam benimle diyaloga geçer mi? Sen önce der beni kabul etmiyorsun. Benim dinimi kabul etmiyorsun. Hangi diyalogdan, hangi hoşgörüden, hangi tesamühten bahsediyorsun sen diyecek? İlk başta ne yapmam lazım? Allah'ın Kur'an'da 10-15 tane ayetini şöyle bir elimle silmem lazım. Bunlar kafir değildir demem lazım. Ehli Kitapla bizim aramızda tu noktasında ittifak var. Biz la ilahe illallah ittifak etmişiz. deyip de ki aslen ehli kitap la ilahe illallah da dememişler yani. Ehli kitap müşrik biliyorsunuz. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٍ اُبْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ الْنَصَارَ الْمَس۪يحِ اُبْنُ اللّٰهِ Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu şekilde ne yaptık? Aynı şekilde İslam'daki Vela ve Bera akidesini yani dostluk ve düşmanlık akidesini öldüğü gibi ne olduğu gibi erittik götürdük. Ve aynı şekilde bunlarla diyaloga geçmemiz için bizim bunlara karşı savaşan kardeşlerimizi kötülememiz lazım. İşte bunlar niye dinlere tesamuh etmiyorlar, bunlar niye dinlere anlayış göstermiyorlar diye... Ve bu insanlar başladılar, işi gücü bırakıp neyle uğraşmaya? Müslümanlarla uğraşmaya başladılar. Müslümanların mücahitleri karalamaya başladılar. İşte mesela hiç şaşırmayın, 6-7 milyon tabisi olan bir adam çıkıp da ne diyor? Ben dün gece İsrail'de ölen çocuklar için sabaha kadar alalım. Ama bir güne bir gün bu adamın ağzından Filistin kelimesinin çıktığını duymazsınız. Duyamazsınız, mümkün değil. Aynı şekilde bu insan İsrail barış yanlısı, Filistin ise silah ticaretinden dolayı Ahmet Yasin olsun, Arafat olsun bunlar silah ticaretinden dolayı zorla savaşı körüklemeye çalışan insanlar diyebilen bir insan. Veya İsrail'deki insanlar okumuş, sağlıklı düşünebilen fakat Filistin'de genelde toplumda yeri olmayan, toplumun kendilerini dışlamış insanlar diyebilen bir insan. Neden? Çünkü Yahudi ve Hristiyanlarla dostluk ve diyalog kurabilmesi için bunun bazı şeyleri var, fedakarlıkları var. Bunları yapmak zorunda. Taviz vere vere vere vere vere en sonunda bir baktık dinmin hiçbir şey kalmamış. Bu ikinci menhecin İslam'a getirdi. Ve ne olmuş oldu ikinci menheç? Tam bir Hristiyan İslam modeli çıktı ortaya. Biri sana vurdu mu sol tarafını çevir. Herkese hoşgörü göster. Biri sana saldırdı mı sen ona gül uzat. Öyle mi? Yani biri senin üzerine İslam'da i'tida dediğimiz olay var ya. Hani Allah diyor size saldırdıkları kadar siz de onlara saldırın. Hakınıza tecavüz edilirse siz de onlara saldırın. Bu anlayışla ne olmuş oldu bu menheçte? Böyle bir fikir yapsı çıkmış oldu ortaya. Daha sonra... Bunlarla beraber üçüncü bir fikir yayılmaya başladı insanların arasında. Zaten tarihte bunların kökleri de var. Bu da neydi? Bir kenara çekilip her şeyden elini ayağını çekip hiçbir şeyle ilgilenmeme. Bu da ise sofilik dediğimiz veya zühd diye isimlendirdikleri aslında aslı İslam'da olan fakat sonradan alan saptırılan şeyler. Bunlar ne yaptılar arkadaşlar? Bunlar dediler ki bizimle devlet, hüküm arasında bir ilişki yoktur. Bizi ilgilendiren kendi nefislerimizdir dediler. Bunlar da çekildiler, tekellerine zaviyelerine girdiler, oturdular. Ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam la ruhbaniyete fil İslam diyor. İslam'da ruhbaniyet yoktur. Yani yalnızlık, ondan sonra dünyadan el ayak, etek çekme yoktur. İslam hem din, hem de hem dünya, hem de ahiret dinidir çünkü. Öyle değil mi? Hem dünyanın, hem ahiretin salahi için gelmiştir İslam. Bunlar ne yaptılar böylece? Bunlar da insanları belli bir haya çekip, insanlardaki ise cesaret, insanlardaki... Ee, i̇şte kıskançlık dine karşı olan kıskançlık vesaireyi insanların içinden aldılar götürdüler Ve bu insanlar tek kaldıkları yerlerde genelde kendilerini aç bıraktılar Biliyorsunuz nasıl susuz kalan insan hayal görürse şimdi susuz kalan insan neden hep su görür görür Çünkü sürekli suyu düşündüğünden dolayı suyu hayal görmeye başlar öyle değil mi Demek ki beyin hayal gücüyle mide arasında çok ciddi bir orantı var Anlıyor bu tıbben belli bir şey zaten Aynı şekilde bu insanlar da sürekli Allah'ı, Allah aşkını düşündüklerinden dolayı ve sürekli de kendilerini aç bırakıp nefislerine eziyet ettiklerinden dolayı zamanla Allah'ı gördüklerini iddia etmeye başladılar. Çünkü açlık var. Beyinde sürekli Allah düşünülüyor, Allah aşkı var. Bu insanlar Allah'ı gördüklerini iddia ettiler ve iş öyle bir hattafaya geldi ki işte bu böyle bir hadis var dediğinde sen git hadisçilerden hadisler, seni Rabbi, hadeseni qalbi an Rabbi. Benim kalbim de bana Allah'tan haber veriyor demeye başladılar. Ve nereye ulaştı iş? İşin bir hakikatı, bir de neyi vardır? Şeriatla hakikat diye bir şey vardır. Siz şeriat ehliysiniz, biz de hakikat ehliyiz dediler. Şeriatı olduğu gibi ne yaptılar? Şeriatı olduğu gibi ıskat ettiler sahada. Sanki şeriat yokmuş gibi. Yani bunlar için din nedir? Şeyh'in rüyasında gördüğü veya şeyh'in manevi bir seyri sürükte falan şekle karşılaştığı zaman almış olduğu işte e, talimatlar ne olmuş oldu? Bunların adı. Şeytan onlara vahyetmiş olduğu bilgilerin adı ne olmuş oldu arkadaşlar mukayefe oldu. Şeytan onlara vahyetmiş olduğu bilgilerin adı kalbin bana Rabbimden haber veriyor oldu ve bunun insanları getirdiği merhaleyi biliyorsunuz. Yani tevhid tevhidi tamamen yerle bir eden işte dostluk düşmanlık böyle bir düşünceleri yok zaten adamların. Sadece kendi içine çekilip kendi içinde böyle kendine zulmetmek, böylece Allahla konuşmak Allah'ın yanında olmak gibi safsata ve hayallerle ne yaptılar gençlerin üzerine dini ihlal ettiler. Bu da üçüncü menheçti. Yani İslam sahasında, İslam adına, ben Müslümanlar demiyorum, İslam adına açığa çıkan üçüncü menheçti. Dördüncü menheç ise, yani genel olanları ben anlatıyorum, malla İslam'ın kalkınacağına inanan menheç. Yani bunlar dediler ki, İslam neyle kalkınır? İslam, malla kalkınır dediler. Mal olmadığından dolayı Müslümanlar zillet içerisindedir dediler. Ve ne yaptılar? Dünya mal tarafına ağırlık verdiler. Tabii mal tarafına ağırlık verip de manevi tarafla ilgilenmeyince kalp ne olmuş oldu? kalp katılaşmaya başladı. Bütün değerler maddi değerler üzerine bina edilmeye başladı. Ve batı sistemlerinden hiç farkları kalmadı bu insanların. Hatta mesela şöyle bir şey duyduğunuz zaman onların kendi adamlarından işte biz derslerimizi milletin maddi durumuna göre yapıyoruz. Yani 1 milyarlıklar grubu, 500 milyonluklar grubu, 750 milyonluklar grubu. Hani bunlar bu kadar verebiliyor, infak edebiliyor, bunlar bu kadar verebiliyor. Oysa İslam'daki ölçü neydi? İnne ekramekum indallahi etkakum. Sizin en hayırlığınız neydi? Allah yanında en şeyiniz, derecesi yüksek olanınız, en takvalı olanınızdı. Ama bu, bunlar işin maddi boyutuna ağırlık verdikleri zaman ki Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ya لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَزِرَاءً بِذِرَاءً Siz sizden önceliklere adım adım karış karış tabi olacaksınız. Bu da kimin metoduydu arkadaşlar? Yahudilerin metoduydu. Biliyorsunuz Yahudiler işin mal boyutuna ağırlık, ağırlık verip bu yolda çalışıyorlar ve ülkeleri iktisadi olarak esaret altına almaya çalışıyorlar. Bunlar da aynı şekilde bu konuda Yahudilere ne yaptılar? Yahudilere tabi oldular ve İslam'daki takvi ölçüsü, tevhid ölçüsünü bir tarafa bırakıp bunlar için tek ölçü olmaya başladı? Bunlar için tek ölçü para ölçüsü olmaya başladı. Ve bu şekilde Peygamberimiz de diyordu ya, لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتْنَةٍ fitne فِتْنَةَ اُمَّةٍ اَلْمَالٍ her kavmin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de nedir? Benim ümmetimin fitnesi de maldır. Ben sizin hiçbir şeyden korkmuyorum diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ben sadece diğer ümmetlere açıldığı gibi size de hazinelerin, yerin hazinelerin açılmasını ve ondan sonra kendi aranızda ayrılmanızı, ihtilafa düşmenizden korkuyordum diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Korkuyorum diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İşte insanlar da bu hataya düştüler. Bu menhecin sahipleri buraya ağırlık verdikleri zaman bu hataya düştüler. E şimdi bizim önümüzde 7-8 tane, 9 tane ayrı ayrı, genel olarak 4-5 tane İslami harekette, İslami sahadan metot menher çıktı ortaya. Öyle değil mi? Peki biz bunlardan hangisini kabul edeceğiz? Şimdi şöyle bir görüşü biz kabul etmiyoruz ilk başta. İşte Kabe'yi düşün, Kabe esastır, Kabe'ye giden yollar çoktur. Herkes istediği yoldan Kabe'ye gidebilir. Öyle değil mi? Şimdi akla bak aklı çalıştırdım mı şeytan da aklını çalıştırmıştı. öyle değil mi Allah demiş ki Allah dedi niye adama terzi etmedin e dedi ben ondan daha hayırlıyım. sen beni ateşten yarattın onu topraktan yarattın ateş toprağı üstündür öyle değil mi Şeytan da aklı kullanmıştı da Allah ona demişti "Fa minha fiha min Çık oradan demişti Allah Küçültülmüş olarak sen çık oradan demişti. neden çünkü vahyin karşısında aklı kullanmıştı şeytan. Aynı şekil şimdi de böyle bir anlayış var. Ya işte bir Kabe düşün. Kabe'ye giden yollar çoktur. Herkes hakkat noktasında ne yapıyor sonuçta? Birleşiyor. Veya birlerimiz bir. Öyle değil mi? Birlerimiz bir. Dört tane bir yani <gülüyor> geldim işte 1111 yapar falan. <gülüyor> Bu tür şeyler. İslam tek dindir. İslam'ın menhecini Peygamber aleyhissalatü vesselam getirmiştir. Ve tek menheç Peygamber aleyhissalatü vesselamın menhecidir. Bazı küçük ihtilaflar olabilir. Yani bazı küçük ihtilaflar olabilir. Fıkıh meselelerde, haram helal anlayışında bazı ihtilaflar olabilir. Ama menhecin, metodun temelinde bu menheç neyin üzerine bina edilecek? Ana temellerimiz, ana esaslarımız nelerdir de hiç kimsenin ihtilaf etme hakkı yoktur. Çünkü böyle bir şey iddiada, böyle bir iddiada bulunan insan peygamberin dini olduğu gibi açıklamadığını söyler. Fer'i meselelerde insanların anlayışı farklılaşabilir. Ayet ve hadisler farklı farklı şekillerde algılanabilir. Fakat usulî meselelerde, asıl olan meselelerde, İslam'ın üzerine bina edildiği meselelerde her şey sabittir. Allah kesin bir şekilde açıklamıştır. Ve فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا دَّلَالِ <الْضَلَى> Hak'tan sonrası safıhlıktan başka bir şey değildir demiştir. Peki şimdi biz o zaman işte asa, asıl meselelerde e, bir tane yol olduğunu iddia ediyoruz. Fakat önümüzde şöyle bir baktığımız zaman 4-5 tane menhec zikrettik örnek olarak. 4'ünün 5'inin de temel esasları birbirinden farklı. Biri siyaset yolunu seçmiş, biri odaya kapanma yolunu seçmiş, öbürü işte para yönünü seçmiş, öbürü hoşgörü yönünü seçmiş. Öyle değil mi? Mesela siyasette hoşgörü olmaz. Herkes birbirine sürekli çekişime vardır yani. Hoşgörü bunun tam zıddı. Peki biz bunların içinden hangisini seçeceğiz bu menajterin içerisinden? Allah ne diyor da Kur'an-ı Kerim'de? "Fe in tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ila'llahi ve'r-rasul, in kuntum tu'minun Ey iman edenler, diyor Allah'a, Resulüne, emre, itaat ediniz. Eğer bir noktada ihtilafa düşerseniz onu Allah'a ve Rasulüne götürünüz. Tabi ne şartla? Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman etmişseniz. Biz de Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini söyleyen insanlar olarak şu ihtilafı bu metod, hiç seçmek ihtilafını nereye götürmemiz lazım? Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a ve Allah Subhanahu ve Teala'ya götürmemiz lazım. Öyle değil mi? Aynı şekilde Allah ne diyordu? "Fe la yarabbita la yu'minuna hatta yuḥkimūke fīmā şajara beynehum thumma la Ey Muhammed senin Rabbine and olsun ki onlar iman etmezler. Ta ki aralarında çıkan çekişmeleri sana getirene ve senin verdiğin hükme razı olup içlerinde zerze kadar bir sıkıntı duymayana kadar ve bu hükmede tam manasıyla teslim olmadıkça Rabbine yemin olsun ki onlar ne yapmazlar? Onlar iman etmiş olmaz, olmazlar. Bu, ayeti neyden, bu ayetin çerçevesinde tekrardan ne yapmamız lazım? Konuyu bu ihtilafı, metot ve menheç seçme ihtilafını Peygamber aleyhissalatu vesselama götürmemiz lazım. Ve bunun gibi Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri düşünün. Ey vellezina amanu este'allahu ve rasuluhu <gülüyor> ve la tavallev anhu wa entum tesma'un. İşittiniz halde peygamberden yüz çevirip gitmeyin. Öyle değil mi? İşte Allah Subhanahu ve Teala nerede diyor? "Kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yuhibbukumullah." Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Muhammed'e tabi olun ki Allah Subhanahu ve Teala da de sevsin. O zaman bu mukaddimeden sonra girişten sonra ne dedik? Genelde hepimiz İslam, İslam'da şu anda açık sahadayız davet ilan edilmiş bir şekilde. Çoğu insan bu şekilde davet ediyor insanları. O zaman bu ihtilaflı metotların menheşlerin içerisinde bizim için önemli olan kiminkidir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın açık davete başladıktan sonra insanları neye davet ettiği, insanlarla hangi meselede kolaylık gösterip hangi meselede kesinlikle taviz vermediği bunları ne yapmamız lazım? Bunları anlamamız lazım. Bu ayetlere binen ihtilaf anında peygambere başvuruyoruz ve bismillah diyoruz açık davet dönemine başlıyoruz inşallah. Biliyorsunuz daha önce anlattığımız derse gizli davet döneminin işte 3 sene sürdüğünü ve gizli davet dönemi bittikten sonra Allah Subhanahu ve Teala'nın Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a ve en dir ashiretikel akrabin ey Muhammed yakın olan akrabalarını ne yap yakın olan akrabalarını uyar diyordu Allah Subhanahu ve Teala. Şimdi bu ayet Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın üzerine indiği zaman artık gizlilik ne olmuştu? Gizlilik bitmişti. Yani artık ne yap? Artık insanları açık bir şekilde akrabalarını uyar. Ve biraz sonra Allah ne diyecekti Peygamber aleyhissalatu Vesselam'a, Sazdağıbim A'tu Ömer ve Aarid Anil Ey Muhammed, en şeyi insanlara çok şiddetli de olsa insanlara anlat. Yani olduğu gibi insanlara ne yap? İnsanlara anlat ve müşriklerden de yüz çevir. Tabi arkadaşlar, ilk ayet Peygamberimize indiği zaman ve encele aşkırtacak akrabın ayet hangi surede geçiyor? Şu Arâ suresinde geçiyor. Öyle değil mi? Şu Arâ suresinde ayeti Allah bir kere de söylemiyor. Bu ayetin öncesi var, bir de sonrası var bu ayetin siyahına baktığımız zaman akışına baktığımız zaman Allah önce Hazreti Musa'dan bahsediyor orada. Sonra Nuh'tan bahsediyor, huttan bahsediyor, Semuh'tan bahsediyor öyle değil mi? Peygamberlerin kavimlerinden bahsediyor. Daha Peygamberi açık davete çağırmadan önce Peygamber'e başına gelecekleri Allah Subhane ve Teala haber veriyor. Yani bak Musa da davete başladı. Kimsenin haberi yoktu. Ne zaman ki Firavun'un sarayına girdi, ona daveti anlatmaya başladı. Firavun Musa'ya Musa, Musa bunları bunları bunları yaptı. Ne zaman ki Nuh kavmine böyle dedi, işte böyle yaptılar. Ne zaman ki Hud geldi, bu şekilde. Ve Allah yine nereye dikkat çekiyordu arkadaşlar? Ama üzülme Muhammed. Yani bunlar senin başına gelecek. Ama her kavmin kıssasının sonunda da biz iman edenleri kurtardık. Ve o kafir olanları da ne yaptık? Kafir olanları da helak ettik diyor Allah subhanahu ve sellem akibeten zorlu aşamalardan sonra da olsa sonucun müslümanlara olacağını Allah ve Teala Peygamberimize teselli veriyormuşçasına Peygamberimize anlatıyordu. Tabii Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu ayet indikten sonra hemen biliyorsunuz Peygamberin ahlakı Kur'an ahlakıydı. O yürüyen Kur'andı. Hemen emri tatbik ediyor. Akrabalarını yemeye çağırıyor. Akrabalarını yemeye çağırdığı zaman insanlar oturuyorlar. Peygamber Aleyhissalatu vesselam daha konuşmaya başlamadan önce Ebu Leheb Peygamberimize konuşmaya başlıyor. Aleyhissalatu vesselam diyor işte sen hani bu getirdiğin şeyi insanlara anlatma. Araplar hepsi sana düşman olacaklar. diğer Araplar da Araplara destek verecekler. Biz bile seni kurtaramayacağız diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cesaretini kırıyor ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam konuşamıyor. Dağılıyorlar. iki defa gene çağırıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yemeğe çağırıyor akrabalarını. Hiç kimseye fırsat vermeden Allah'a hamd getirdikten sonra diyor ki muhakkak ki biliniz ki ben size hasseten ve insanlara ammeten. Özel olarak size genel olarak tüm insanlığa gönderildim <gülüyor> ve ben şeriki olmayan ortağı olmayan Allah'a iman ettim ey kavmim siz uyuduğunuz gibi ölecek ve tekrar uyandığınız gibi diriltileceksiniz ve bütün yapmış olduklarınızdan hesaba çekileceksiniz ya ebedi ateşe ya da ebedi cennete gireceksiniz kendi nefslerinizi kurtarınız diye kendi kavmine uyarıda bulundu tabi orada hemen Ebu Leheb kalktı dedi ki işte vallahi bunu söylemiş olduğu nedir bu beladır Başkaları bunu bundan men etmeden, diğer Araplar buna karşı saldırmadan, gelin biz bunu bundan men edelim, yani bu davadan men edelim, sussun dedi. Ebu Talip orada biliyorsunuz peygambere ömrünün sonuna kadar destek veren amcası hemen dedi ki yok. Vallahi dedi biz sağ olduğumuz müddetçe özellikle ben ve bu gördüğün akrabaların hepsi sana gelen bütün zararlara karşı seninle yapacağız, seni koruyacağız. İlk başta Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Allah'ın ve endir aşiratekel akrabin sana en yakın olan insanları uyar dedi ve peygamberimiz uyardı. Onlara daveti ne yaptı? Daveti ulaştırdı. Şimdi Allah-u Teala peygambere ne diyor? Bu defa emrolunduğunu çatlatırcasına insanlara götür. İnsanlara anlat diyor Allah-u Teala. Bir de şimdi peygamberimiz Ebu Taliblerine destek aldı. Yani sen ona yardım edeceklerine, destek vereceklerine peygamber aleyhissalatu Vesselam söz verince peygamberimiz aleyhissalatu vesselam safa dağının tepesine çıkıyor. Ve orada bağırıyoruz. Ya sabaha diye Arapçada bunun manası ya düşman saldırdığı zaman ya da çok böyle önemli bir iş olduğu zaman insanları toplamak için kullanılan uyarı sözü. Öyle mi? İmdat gibi mesela. Şimdi imdat diyoruz ya onun gibi insanlar toplanıyorlar. Şimdi bir de bağıran kim? Muhammed. Yani kendilerinin emin dedikleri insan hani boş yere insanları toplayacak bir adam değil. Gelemeyenler de kimi gönderiyorlar? Gelemeyenler de kendi ya kölelerini ya akrabalarını Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a gönderiyorlar. Bunlar Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın yanına toplandıkları zaman, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam diyor ki, eğer ben size desem şu dağın arkasında bir düşman ordusu bekliyor, size saldıracaklar. Siz yani doğrular mısınız diyorlar. Onlara diyorlar, ey Muhammed biz senden bugüne kadar hiçbir şekilde yalan görmedik. Yani sen diyorsan nedir? Sen diyorsan o zaman bu doğrudur der demez Peygamberin doğruluğunu tasdik edemez. Peygamberimiz diyor, ben sizi elim verici bir azapla uyarıyorum. Muhakkak ki ben Allah'ın size gönderilmiş olan elçisiyim diyor. Ve ondan sonra bağırıyor. Tek tek kabileleri ismiyle çağırıyor. Hepsini bağıra bağıra isimlerini söylüyor ve diyor ki, اَنْقِذُوا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَاِنِّي لَا أَمْنِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نَفْعًا وَلَا دَرَّا Ey yani beni fulan, ey beni feher, ey beni mahzum. Kendi nefislerinizi ne yapınız? Kendi nefislerinizi atıştan kurtarınız. Hani benim getirdiğim davete inanarak. Kendi nefislerinizi ateşten kurtarınız. Ben Allah'ın yanında size karşı ne bir faydam, ne de bir neyim vardır, ne de bir zararım vardır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu söylerken insanlar daha iyi anlasın diye Ya Beni Abdülmuttalip diyordu bu defa. Ey Beni Abdülmuttalip nefislerinizi ateşten koruyunuz. Ben size karşı Allah'tan hiçbir fayda ve zararım yoktur. Daha iyi anlasınlar diye Ey Fatime binti Muhammed diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ey Muhammed'in kızı Fatıma. <Sessizlik> <Sessizlik> İstediğini işte benim malımdan diyordu. <Sessizlik> ben sana karşı fakat Allah'ta hiçbir şey, sana hiçbir faydam ve hiçbir zararım yoktur. Kendi nefsini kendinle ne yap ey Fatıma? Kendi nefsini kendin atıştan kurtar. Şimdi Peygamberimiz bu konuşmayı yaptığı zaman tabii insanların arasında ciddi bir sessizlik. Neden? Daha beş dakika önce doğruluğunu kendileri taktik ettiler. Hiçbir şekilde yalan söylemediğini kendileri söylediler. Şu anda adam çok farklı farklı şeyler söylüyor. Sadece orada birinden ses çıktı. Allah Allah düşmanı Ebu Leheb Peygamber'e dedi ki iki elin kurusun senin dedi. Yani sen helak olasın. Bunun için mi bizi çağırdın? Bunun için mi bizi buraya topladın dedi. Hemen ardına Allah subhanahu aleyhi ve lehebin ve teb. Ebu Leheb'in iki kurusun. Ve ayetler sonuna kadar ne oldu? Ayetler sonuna kadar inmeye başladı. Tabi insanlar burada arkadaşlar böyle olduğu zaman İnsanlar bir şeyin hakikatına vardılar. Üç sene de seslerini çıkarmadıkları, saldırıya geçmedikleri, hatta musamaha gösterdikleri o peygamber ve akideti Zeyd ibn Amr ibn Nufeyl'in akideti gibi değil. Raqai ibn Nufeyl'in akideti gibi değil. Yerinde duran bir akide değil bu akide. Bu adam daha şimdi 40-50 kişi olmadan bu şekilde çıkıp da insanlara böyle safa tefesinin üzerinden haykır haykır haykırıyorsa bu davayı yarın demek bunların elinde bir kuvvet, bir güç olursa bu bizi yer yüzünden kazıyacak. Neden anladılar bunu? Bu davanın duragan bir dava olmadığını sürekli hareket halinde olan bir dava olduğunu anladılar. Geliştikçe merhale ediyor. Merhale kat ettikçe de davayı daha bir ne yapıyor? Davayı daha bir şekilde insanlara anlatıyor. Müşrikler tabi bunun farkına varınca müşrikler derin derin düşünmeye başladılar. Şimdi biz ne yapacağız dediler yani bu adamla. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam da arkadaşlar Allah sestâbîmâtu'unlar demişti ya emrolunduğunu insanlara çatlatırcasını anladığı Muhammed demişti ne yaptılar onlarda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da hiç yerinde durmadan işte onların toplantı yerlerine, Kabe'nin yanına veya onların büyüklerinin oturduğu yerlere gidiyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Onlara genel olarak anlattığı şey şuydu arkadaşlar. İşte olan Allah'a iman edin. Ahiret gününü anlatıyordu. Sizin putlarınız hiçbir fayda ve zarar vermez ve sizin atalarınız ateştedir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da yapıyordu ve sizin atalarınız da ateştedir diyordu şeylere insanlara. Tabi bu onlara anlatıldığı zaman yavaş yavaş müşrikler iyice tedirgin olmaya başladılar. Neden? Çünkü Mekke öyle normal bir şehir değil. Etrafı açık olan insanlara haç mevsiminde geldiği özel ticaret sanayirlerinin kurulduğu ve çokça ziyaret edilen bir şehir. E şimdi bu adam bu şekilde daveti insanlara ulaştırırsa eğer ne olacak demeye başladılar. Ve kendi aralarında her zaman olduğu gibi toplumun melek kesimi Allah'ın Kur'an'da melek dediği aristokrat yani şimdiki gazeteciler veya yöneticiler, bürokratlar, siyasetçiler bunlar ne oldular? Bunlar bir yerde toplandılar. Böyle Dibni Mugure'nin elinde toplandılar. Şimdi tamam da biz ne yapacağız? Şimdi birkaç ay sonra hacayları geliyor. insanlar buraya gelecekler. Bu adam daha buradayken, elinde hiçbir imkanı yokken bu kadar insana tesir etti. Öyle değil mi? Bu adam dışarıdan geldiği zaman... Soyu şerefi belli, netebi belli, öyle değil mi? İnsanlar içinde doğruluğu belli, herkes onu zaten tanıyor, sıdıkıyla, eminliğiyle, herkes onu tanıyor. O zaman ne yapalım dediler, o zaman dediler ki hemen şey kuralım, e, düşünelim dediler, toplandılar, dediler ki mecnun diyelim. Yani gelen insanlara diyelim ki bu adam delidir, bunu söylediklerine aldırmayın diyelim dediler. Bazıları dediler ki vallahi hepimiz biliyoruz ki bu adam deli değil. Öyle değil mi? Bu adamda bir delilik alameti yok. Kendini parçalamıyor. Sokaklara çıkmıyor, bağırmıyor, çağırmıyor. E dediler şair diyelim. Velid ibn-i Muğra dedi ki yani biz şiirin her türlüsünü biliyoruz. Şiirde biliyorsunuz Araplar çok ilerlemişlerdi. Biz şiirin her türlüsünü biliyoruz. Bu adamın söylemiş olduğu kesinlikle ne değil? Bu adamın söylemiş olduğu kesinlikle şiir değil. Dediler. E sihirbaz diyelim dediler. Velid ibn-i dedi, sihir, sihir de değil dedi. Hepimiz biliyoruz ki bu adamın sihir yapmadığını da biliyoruz. Konuşuyor sadece Başka bir şey yapmıyor. E kahin diyelim dediler de, o zaman. E dediler yok kahinin de ne yaptığını herkes biliyor. Hani insanlar bir sorun oldu mu, kahinlere giderlerdi. Nasıl şimdi üfürükçülere gidiyorlarsa cahiliye toplumunda da insanlar kahinlere gidiyordu. Onlar cinlerle üfürüyordu onlara. Gönderiyorlardı. E ne yapalım dediler. Velid ibn-i dedi en güzeli sihirbazdır diyelim. Ama ona sihirbaz demeyelim. Öyle bir sözle geldi ki o söz sihir sözüdür. Bu sözle babayla annenin arasını ayırıyor. Bu sözle çocukla annenin babanın arasını ayırıyor. Bu sözle eşle kadınla kocanın arasını ayırıyor. Diyelim ki insanlar bundan ne yapsınlar? İnsanlar bundan nefret etsinler dediler. Ve bunun üzerine anlaştılar. Bunun üzerine de insanlar ayrılmaya başladılar. Tabi haç mevsimi geldi. Zannetmeyin ki bu konuşma kendi aralarında kaldı. Mümkün değil. Hemen faaliyete geçtiler. Hepsi böyle kabilelerin şerefli insanları, insanlar tarafından yeri mekanı olan insanlar yollara dizildiler. Böyle kabilelerin geliş yoluna karşıladılar ve daha adamlar Mekke'ye girmeden önce ne yaptılar? Allah'ın faziletiyle peygamberden haber verdiler adamlara. Böyle bir adamın çıktığını millet duymuş oldu bunların sayesinde. Bunlar dediler ki bir adam çıktı bizim içimizde. Bu adam nedir? Bu adam sihirbazdır. Getirmiş olduğu sözler işte hepimizi birbirimizden ayırdı. Hiç anne baba kardeş Hiçbir ilişkin olmadı, hiçbir ilişki aramızda kalmadı diye bu şekilde insanlara anlatmaya başladılar. Ama Peygamber de durmuyordu. Bir kere Allah Peygamber'e direktit vermişti. Çatlatırcasına bulunduğunu insanlara anlat. Çadır çadır gezip insanlara ne yapıyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Tevhidi anlatıyordu. Tabi arkasında da Allah düşmanı Ebu Ceyd yani şimdinin gazeteleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasına geziyordu. Her çadırdan sonra o da gidiyordu. Bu adama inanmayın, bu adama itaat etmeyin bu dininden dönmüş bir nedir? Bu dininden dönmüş bir yalancıdır diyordu. Şey e, e, e, e, Ebu Leheb. Bu şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam davetini götürdü. Bunlar da bu şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ne yapmaya çalıştılar? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı men etmeye çalıştılar. Şimdi inşallah daha sonra devam ederiz. Bu da üzerinde durulması gereken bazı noktalar var. Birincisi daha önceki derslerde de söyledik tam yerleşsin diye söylüyoruz. Birinci nokta arkadaşlar peygamber aleyhissalatü vesselam kendi kavmine de başlarken öyle değil mi? Ondan sonra insanları safada topla, topladığı zaman da getirisi çok büyük olmasına rağmen insanlar çok çok nefret etmesine rağmen insanlara tevhidi olduğu gibi anlattı. Çünkü o toplum için en zor şey yani babalarına babaları onlar için her şey olan babalarına olduğu gibi tabi olan insanlar için sizin babalarınız de demek kadar zor bir şey yoktu. Birçoğu da bundan dolayı iman etmiyorlardı zaten. Nasıl bizim babalarımıza atıştedir Muhammed diye. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam dikkat ediyorsanız kendi davetini olduğu gibi sunuyor tevhidi ve diyor ki bu tevhide muhalefet edenler atıştedir. Kim olursa olsun. Velev benim dedem de olsa. Hatta Müslüm'de rivayette adamın biri iman babında adamın biri biraz ağırlığına gidiyor. Öyle değil mi? Peygamber baban atıştedir diyor. Adam gidiyor. Peygamber diyor çağırın gelsin. Geliyor diyor. inne ebi ve ebâke yani benim babam da senin baban da ateştedir. Merak etme. Sadece senin baban tek değil. Beninkiler de ne Benimkiler de ateştedir. İmam Nevi ne diyordu? Ne anlıyoruz buradan? Buradan anladığımız şudur. Hiç peygamberlerin yakınlığı, hiç kimseye bir faydası olmaz. Olmaz. Nuh'un oğlu da aynı şekilde. Öyle değil mi? Kafirler cümlesinden olarak ölmüştü. Hazreti İbrahim'in babası da aynı şekilde kafirler zümlesinden olarak ölmüştü. Allah Peygamber aleyhissalatü vesselam burada bu nokta çok önemli. Kendi davetini anlatıyor, davetin esasını tevhid'i anlatıyor. Ben işte Allah'a ibadetle gönderdim. Salih insanlara yapmış olduğunuz bu heykeller var ya, bunlara dua edenler müşriktirler, bunlar hepsi cehennemdedirler diye ve aynı şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ve benzeri tevhidin ana maddelerini, ahiret gününde imanı onlara anlatıyordu. Ve benim anlatmak istediğim buna muhalefet edenin de ateşte olacağını söylüyordu Peygamber. Yani hani bu tesamuh, hoşgörü dediğimiz olay var ya, ya tamam fikirlerimiz farklı olabilir ama birbirimize ne yapmamız lazım? Birbirimize anlayış göstermemiz lazım. Asıl olmayan meselelerde günah olmadığı müddetçe, haram olmadığı müddetçe birbirimize tesamuh edebiliriz. Anlayış takdirli olabilir. Fakat dinin aslında bir fırka hak üzerindedir, bir fırka ne üzerindedir? Bir fırka dalalet üzerindedir. İki fırka beraber din aslında tevhidde hak üzerine ne yapamazlar? Hak üzerinde birleşemezler. Daha sonra ikinci nokta arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam daveti insanlara anlattığı anda... Müşrikler davetin artık duragan değil de böyle hareketli bir davet olduğunu anladıkları anda anında konferanslarını kurdular. Anında bir araya geldiler. Muhtemel dediğimiz mütemeratlar hemen kuruldu. Aristokrat tabra, tabaka, bürokratlar bir araya geldiler. Şimdi ne yapacağız dediler. Bu adam artık insanları açıktan davet etmeye başladı dediler. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bahsetmiş olduğu her peygamberin kavmine geldiği zaman insanların peygamberin karşısında çıkışta ne yapmasıdır? Peygamberin karşısında peygambere itiraz etmesidir. Bu davetin neydir? Bu davetin ruhudur. Bu davetin değişmez esasıdır. E peki diyeceksiniz, e şimdi sahada bazı insanlar var, Sistem onları çok seviyor, onlar sistemi çok seviyor. Sistem onlara okul açıyor, onlar ecevitete taziye yazıyor. Öyle değil mi? Gayet böyle aralarındaki ilişki çok muhabbet o biçim diyeceksiniz. Neden? Çünkü bu insanların tevhidle uzaktan yakından bir alakası yok ki. Bunlar bir güne bir gün peygamberin anlattığını insanlara anlatmamışlar ki sistem bunların karşısında ayağa kapsın. veya sistem bunları ne yaptın? Sistem bunları düşman edinsin. Ve aynı şekilde arkadaşlar üçüncü nokta Dikkat ediyorsanız müşrikler ilk başta peygambere lakab arama peşine düşüyorlar. Yani başka bir şey değil de ne yapmaya lakap arama peşine düşüyorlar. Neydi bu lakab aramadaki kastı arkadaşlar? Çünkü halk için bazı kelimelerin çok önemi vardır. Yani mesela bir insana deli dediğiniz zaman veya bir insana bir defa yalancı dediğiniz zaman, çamur attığınız zaman artık ağzıyla kuşla tutsa o insan ne değildir? O insan mesela onun artık hiçbir sözü olmaz, hiçbir sözü insanlar tarafından kabul edilmez. Bu cahiliye toplumunun özelliğidir. Yani onların doğru değerleri çok farklıdır. Babalarından gördükleridir. Onlar doğru çocuktan da gelse, şeytandan da gelse doğru alınmaz. Doğru alınır anlayışı cahiliye toplumunda yoktur. Cahiliye toplumunun doğru anlayışı, bir şeyi kabul etme anlayışı nedir? Babalarından gördükleridir. Biri karalandı mı, işte birinin şu kuyu oldu mu, bu kuyu oldu mu, bunun getirdiği doğru ne yapılmaz? Bunun getirdiği doğru alınmaz diye. Müşrikler de bunun farkında oldukları için çünkü bu toplumun kanunlarını bu toplumun yaşayış biçimini belirleyen kimlerdi? Darınöy'de 6-7 tane kelle insandı. Öyle değil mi? Hepsi değildi. Bunlar da bu toplumun halini çok güzel biliyorlardı. Yani bu toplumu nasıl kendi isteklerine uyduracaklar? Şimdi dikkat ederseniz zaten köle tabakasından, toplum tabakasından peygambere bir saldırı yok. Neden? Çünkü bu adamlar anlamıyorlar peygamberin ne dediğini. Peygamberin söylediklerinin getirisinin ne olduğunu bilmiyorlar. Ama bu müşrik olan yönetici tabaka, yani işte Ebu Cehil'ler, işte bugünkü yöneticiler gibi Bunlar peygamberin getirdiğinin ne demek olduğunu biliyorlar. Yani peygamberin la ilahe illallah kelimesinin bunların hakimiyetini yeryüzünden kaldırıp sadece Allah'ın hakimiyetini getire, getireceğini biliyorlar. Ve bunları kölelerle aynı sofraya oturtacağını da biliyorlar. İnsanlar arasında hiçbir e, fark gözetilmeden onlar da aynı muameleye tabi tutulacaklar. Bunları da bildiklerinden dolayı. Bunlar da bu toplumun yaşayış düzeni bunlar belirlediğinden dolayı ne yaptılar? Hemen dediler bu toplumun doğru değerleri nedir? İşte bir ne atıldığı zaman, bir lakap takıldığı zaman ne olur? İnsanlar bundan nefret ederler dediler. Ve başladılar ne yapmaya? Başladılar isim arayışında bulunmaya. Yani mesela bugün aynısını işte müşriklerin görevini de bir şahsen yapanlar var. Bir de kimler var? Bir de gazeteler, radyolar, televizyonlar Şey, i̇şte Mesela misal işte şey aşırılar. Öyle değil mi? Aşırılar. Veya Arap bölgesinden mutatarrifler Ve işte çok aşırıya gidenler Diye böyle Müslümanlara ne yapılır? Müslümanlara lakap takılmaya çalışır Bombacılar, öyle değil mi? Yani bombacılar veya işte bombacıların şeyhi bugün böyle dedi Diye adam utanmadan bunu söyleyebiliyor Yani bombacıların şeyhi bugün böyle dedi diyebiliyor. Veyahut da mesela ne diyorlar? Bilmem ne vahşet, öyle değil mi? Yani Müslümanların isminin yanına bir mutlaka iyi veya kötü Menheci doğru veya yanlış Müslümanlar Biraz sistemle böyle şey işte çakışık bir cemaate hemen isminin yanına ne getiriyorlar. İsminin yanına halkın nefret ettiği bir şey. E şimdi bizim toplum mesela diyelim vahşet kelimesi, Kesme kelimesi, kan kelimesi toplum için biraz uzak olan şeyler. Müslümanların adı bunlar, bunlar da İslam'ın aslında olan meseleler. Cihad meselesi mesela. Kutibe aleykumul cihat. Allah diyor cihad size farz kılındı. Öyle değil mi? Ne diyor kutibe aleykumus sıyam? Oruç da size farz kılındı. Yani oruçla cihat arasında bir fark yok. İsiyle aynı sigarayla Müslümanların üzerine faskınmış ve cihadın şeyini de biliyorsunuz cihadın ruhunda kan var yani esir alma var, cariye var, köle var. Bunlar cihadın temelinde olan şeyler. tabi bunların topluma bilmeyen topluma hatırlatarak ne yapıyorlar Müslümanlardan nefret ettirmeye çalışıyorlar. Veyahut da özellikle Suudiyen'nin yaptığı Suudi Arabistan'ın ve yavaş yavaş diğer işte İslam, İslam ülkesi diye geçen ülkelerde çıkan haricilik ismi öyle değil mi? Müslümanların üzerine güzel düşünen muvahhit olan Allah'a kul olmak için çalışan yeryüzündeki herkesi sistemleri Allah'a kul yapmaya çalışan Müslümanlara harici diyorlar Neden? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam hariciler için öyle sıfatlar saymış ki işte onlar ateşin ehlidirler işte onlar ateşin köpekleridirler İşte onları yakalasaydım At kavmini öldürür gibi onları öldürecektim Onları öldürene ecir vardır Öyle değil mi? Böyle deyince Halk zaten bu ismi duyar duymaz nefret ediyor İşte Müslümanların bu noktada uyanık olması lazım Öyle değil mi? Yani şunu bilmesi lazım ki Sistem mutlaka çıkan Müslümanlara Halkın nefret edeceği şekilde isimler ne yapacaktır İsimler takacaktır Ve son nokta arkadaşlar Vaktimizi de doldurduk dersi de bitireceğim inşallah Velid ibn in söylediği şu sözlere dikkat edin Öyle bir davayla geldi ki Bu öyle bir sözle geldi ki Babayla annenin arasını ayırıyor Çocukla babanın arasını ayırıyor Öyle değil mi Ondan sonra kadınla kocasının arasını ayırıyor Kişiyle ailesinin arasını koparıyor. Bizim bizim aramızdaki alakaları yerle bir etti. Din diyordu insanlara. Hani bir fikir vardır ya mesela bazı şeyleri anlatırız bize derler ya böyle dersek de insanlar toplanmaz ki insanları toplayamayız ki. Öyle değil mi? Böyle dersek insanlar gelmez ki buna bu çok insanlara ağır gelir gibisine. Bu davet zaten insanları toplamak için gelmemiştir arkadaşlar. Bu davetin, te, yani davetin temeli nedir? İnsanlara hakkı ulaştırmaktır. İsteyen kabul eder, isteyen kabul etmez. Hatta peygamberin de bazen böyle düşünceleri vardı. Allah peygambere ne dedi? Efe ente tukrihun nâse hattâ yekunu mu'minin Yani sen insanları zorla imana sokacaksın ey Muhammed? Öyle değil mi? İnne gelen tehdi men ahbebte Allah yehdi men yasha. Sen sevdiğini hidayet edemezsin ey Muhammed. Allah istediğini ne yapar? Allah istediğini hidayete getirir diye. Mezar peygamberimiz müşriklere anlatıyordu böyle hararetli hararetli. Şey geldi, Abdullah ibni Mektum geldi, kör. Ya Peygamber dedi biraz dursun belki şunlar Müslüman olur. Öyle değil mi? Yüzünü döndü Allah hemen ayet indirdi. Abesa ve O yüzünü ekşitti ve yüzünü çevirdi diye Peygamber aleyhissalatü vesselam'a hitap etti Allah subhanahu ve teala. En sevdiği kulunu azarladı Allah subhanahu aleyhi ve sellem. An Anlatmak istediğimiz nokta nedir arkadaşlar? Bu din geldiği zaman mutlaka önce iki saf olmak zorundadır. Bir buna iman eden saf, iki bunu inkar eden saf. Öyle değil mi? وَقُلِ الْحَقُّ مَا رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ ف de ki hak sizin Rabbinizden size gelmiştir isteyen iman etsin, isteyen kafir olsun. Yine Allah ne diyordu peygamber aleyhissalatü vesselama ee, e, sizden kim hidayete ererse kendi nefsi için hidayete ermiştir kim de inkar ederse yüz çevirirse kendi için gene ne yapmıştır? Kendi için inkar etmiştir diyordu Allah subhanahu ve Teala. burada bu nokta gerçekten önemli arkadaşlar yani davet metodunda harekette bu din insanları bir araya toplamak için ne yapmamış gelmemiş. İnsanlara hakkı ulaştırmak için gelmiştir Kimleri bir araya toplar bu din? Bu dine icabet eden insanları bir araya toplar. Ama müşrik, fasır, facir, bu dinden yüz çeviren, bu dine düşmanlık eden, bu dinin esaslarına muhalefet eden insanları bir araya toplamak için ne yapmamıştır? Gelmemiştir. Eğer öyle olsaydı müşrikler peygambere ne diyorlardı? Atalarımıza sövme, biz seni serbest bırakacağız, sen de bizi serbest bırak. Bu çok basit bir yani, şey, atalarımıza sövme diyorlardı. Bizim putlarımızı ayıplama, babalarımız ateştedir, değil mi? Bunları terk etmek için bir düşünün akılla, şeytanın menheci olan akılla bir düşünün. Ya ne zarar var yani? Senin baban ateştedir, demesen İslam'ın ne kaybı olacak? Dersiniz. Ama böyle değil işte. Çünkü Peygamber ve biz Müslümanlar kendi kafamızdan davet metodu gibi çıkarmak gibi bir lüksümüz yok. Allah ne diyor? Belliğmaun zireeke min Rabbike. Sana Rabbinden indirilen insanlara ulaştırayim Muhammed. Yani peygamberin dahi kendi kafasından bir şeyler anlatma veya birilerini dur Müslüman yapayım diye böyle bir yetkisi yok. Ve Allah ne diyordu? وَدُّوا لَوْتُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ Ey Muhammed onlar senden birazcık yumuşamanı istediler ki onlar da yumuşayacaklar. Bak yumuşayacaklarını Allah söylemesine rağmen ne diyordu? فَلَا تُتَعِي الْمُكَذِّبِينَ Sakın o yalancılara ne yapma? Sakın o yalancılara itaat etme diyor Allah subhanahu ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Hani şimdi birçok insanın işte ya biraz onların şerini def edelim biraz işte diye böyle taviz verdiği nokta var ya ve tam da bilmiyorlar bu maslahat dedikleri şey olacak mı olmayacak mı yapıyorlar. Allah olacağını söylediği halde Peygamber Aleyhisselatu ve vesselam'ı bundan ne yapıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı bundan men ediyor. O zaman tekrarlıyoruz kaidemizi. Müşrikler dahi bunun farkına varmışlardı ki bu din insanları bir araya toplamak için değil insanlara hakkı ulaştırmak için geldi hakkı kabul edenleri bir arada toplamak için bu din var öyle değil mi yoksa mukalefet eden müşrik olan bu dine inanmayanlar için sıraca ne var Sadece bu kuz var, onlara karşı kin var. Allah سبحانه تعالى'nin Kur'an kelerinde dediği gibi müminler, kafirlerin müminlerin dışından yapmasınlar, dost tutmasınlar. Veya olladina ketharo bagduhumu liya ubat. Kafirler bazısı sıbâslarının dostudur. İlla sefgaruhu, tekun fitne fil ardı ve tesadün kabil. Eyet siz dost tutarsanız onu. Emrolunuzunuzu yapmazsanız, yeryüzünde büyük bir tesadüf ve yeryüzünde büyük bir fitne çıkar. Ve ahiru zauana. Alhamdulillahiyallahı Rabbi alamin.